Merhaba, Sudan Gelen'e hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Sudan Gelen'de bugün iklim değişikliğiyle sıklaşan ve şiddetlenen selleri... ...ama bundan da önemlisi yanlış kentleşme politikalarını ve uygulamalarının... ...bu selleri nasıl daha da büyüttüğünü konuşacağız. Türkiye kış boyunca doğru düzgün yağış almadı, hepimizin bildiği gibi. İlkbaharın sonlarına doğru sellerle sarsıldı. Ankara, Urfa, Eskişehir ve Muğla'dan sokakları nehirlere çeviren sel haberleri geldi... Geçtiğimiz hafta sonu da Bursa'da yollar derelere dönüştü. Türkiye bu aşırı iklim olaylarına uyum sağlamak için önlemlerini alıyor mu? Yoksa sanki iklim değişikliği hiç yokmuş gibi mi davranıyor? Bu soruların cevabını bulmak için kentlerimizin yollarına bakacağız. Elbette ki yollar bu meselenin sadece bir boyutu. Daha konuşulması gereken pek çok başka boyutu da var bu meselenin. Ancak yol yapmakla bu kadar övünülen bir dönemde ilk olarak yollara bakmamızda doğal karşılanmalı. Dolayısıyla bugün daha çok yollardan bahsedeceğiz. Altından su, kanalizasyon ve doğal gaz borularının, elektrik ve telefon kablolarının geçtiği yollarımızdan bahsedeceğiz. Üstü betonla ve asfaltla örtüldüğü için toprakla suyun ilişkisini kesen yollarımıza bakacağız. Dere yataklarına çakılmış yolların. Gün gelip taşıt değil, dev su dalgalarını nasıl taşıdığını ele alacağız. Sudan gelenin çok kıymetli bir konuğu var bugün. Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Profesör Doktor Halim Perçin açık radyomuza telefonla bağlanacak. Halim hocam merhaba hoş geldiniz. merhaba hoş bulduk. Ben lisansını Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde yapmış biri olarak hocamı açık radyoda ve sudan gelende konuk etmekten büyük mutluluk duyuyorum şu anda. Onu söyleyerek hocam size başlayayım. Şimdi hocam hemen girelim. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi geçtiğimiz Mayıs ayında hala içindeyiz aslında da Mayıs ayında Ankara'da iki kez yaşandı. İkisi de Mamak ilçesinde oldu bu felaketlerin. Mamak eskiden gece kondularıyla bilinirdi. Günümüzde ise kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ön plana çıkıyor Ankara'da. Dokuz dakikalık bir yağış oldu hocam. Hemen ardından da yollar azgın nehirlere dönüştü. Vatandaşların yolun kenarından çektiği o videoları izledik. Sel sularına kapılmış giden kamyonlar, çöp konteynerleri hatta insanlar gördük. Şimdi Türkiye iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri. Ama yaşanan felaketlerin yanlış şehir planlamayla da bir ilgisi yok mu? Bu soruyla başlayalım. E, tabii yani bu yanlış planlama çünkü bir, biraz önce söylediğiniz gibi Mamak bir gece kondu bölgesiydi. E, ve orada e, hızlı bir dönüşüm içerisinde çok yüksek bir yapılaşma e, öngörüldü ve hızlı bir şekilde bu inşaatlar başladı ve halen de devam ediyor. Yani hmm. 10 katlı, 15 katlı, 20 katlı, hatta 40 kata kadar çıkan hmm. yapıların hmm. oluştuğu islente dönüştü burası. Ee, tabii siz şöyle düşünün, 10 bin metrekarelik bir arsaya üzerine, hmm. yüzeye işte 20-25 bin metrekareye varan yeni kütleler ekliyorsunuz. Evet. Su geçirimsiz alanlar yaratıyorsunuz cadde ve sokaklarla. Suyun emilebileceği toprak yüzeyleri tamamen yok ediyorsunuz. Hı hı. Bir kere bu toprağın e, taban suyuna sırmasını engelliyorsunuz. İkincisi bu yüksek yapılaşma ve yoğun betonlaşma ısı adalarının oluşmasına neden oluyor. Evet. Burada ısınan hava e, toprağın o e, ısıyı alma özelliği yitirerek aniden yukarı doğru yükseliyor. Hmm. Yukarıdaki soğuk tabakalarla karşılaştığında şiddetli yağışlara dönüşüyor. Ve bunlar da tabii toprak tarafından emilemiyor ve o betonlaşmış olan yüzeylerden hızlı akarak bu sel felaketlerinden oluyor. Tabii bu yanlış kentleşme. E, suyun doğru şekilde e, yönetilememesinden kaynaklanan bir sorun olarak da sürekli karşımıza çıkıyor. Bu İstanbul'da da yaşıyoruz. Bunu. Evet, Ankara'da hocam. yaşıyoruz. Pek çok kentimizde bunu son yıllarda Yaşamaya başladık. Tabii bu küresel ısınmanın da bir nedeni olarak bizim kentlerimizi vuruyor ama bizim yanlış kentleşme politikalarımız da bunu körüklüyor... açıkçası. Evet. E, şimdi e, zaten şeye baktığımızda da özellikle kuraklıkla mücadele planlarına falan baktığımızda hükümetin devletin şunu görüyoruz. Yani sanki e, iklim değişikliği böyle engellenemez bir felaketmiş bir kadermiş gibi. Halbuki e, zaten iklim değişikliğini yaratan bizdiriz insanlar. Özellikle endüstrileşmiş ülkeler çok büyük katkımız var. Dolayısıyla bunu böyle bir kader gibi görmek yerine hani hem iklim değişikliğini yaratan nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmak lazım. Hem de bu iklim değişikliğini bir anda ortadan kaldıramayacağımıza göre onun etkilerini azaltmak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Kentlerimize baktığımız zaman her taraf beton ve asfalt dediğiniz gibi gerçekten hani bu şekilde olmaması gerekiyor. Mesela parklar da yok değil mi hocam hiç etrafta park da göremiyoruz doğru düzgün. Ama artık tabii park sayısı kentin diğer bölgelerine göre çok daha az. Yani Ankara'ya baktığımızda işte Çankaya bölgesinde biraz daha fazla park görebiliyoruz. Ama diğer bölgelerde parkların sayısı oldukça az. Yani imar planlarında işte 10 metrekare yetişi bir zorunluluk var ama bu rakamın Ankara'nın yakaladığını düşünemiyorum. Zaten yok yani o kadar parkımızda yok. Hı hı. Şimdi tabii Ankara bir akarsu ver kenti üç tane akarsu Ankara'yı biçimlendirecek bir çanak şeklindeki kentin oturduğu bölgeyi ince su deresi hatip çayı ve çubuk çayı oluşturduğu bir sistem var burada bir bu Ankara çayı ve orman çiftin içinden giderek sakarya ne dökülüyor. Evet. Şimdi bunlara baktığımızda bu akarsuları kenti hiç görmüyoruz. Ankara'nın suya ihtiyacı var ve suyu. Suyu bir rekreasyon e, aracı olarak, bir elemanı olarak kullanmaya ihtiyacı var ama Kesinlikle. bunları e, bu e, kentlerde, Ankara'da göremiyoruz hiçbir şekilde. Evet. Tamamen üstü örtülmüş, e, yollarla kaplanmış bir durum söz konusu. Yeşil alanlarımız yok, bu o, ısı adası oluşmasını engelleyecek, e, alternatif yaratacak yeşil alanlarda hemen hemen yok denecek kadar da az özellikle Mamak bölgesinde. Evet, Hayberk'e kentsel dönüşüm olduğu için hani e, bunlar baştan planlanıp yapılabilirdi değil mi hocam? Çünkü sonuçta hani bazen hani binalar oluyor, orayı yıkıp bir park evet. yapamıyorsunuz. Anlaşılır bir durum ama burada yeniden yapılan bir kent var ve ona rağmen parklar hiç düşünülmüyor bile baştan. Şimdi şöyle, kentsel dönüşümü ben aslında kentsel bölüşüm olarak hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam. E, oradaki as rantları bir şekilde bir paylaştırılıyor. Şimdi diyelim ki orada yoğunluk yani emsal dediğimiz yoğunluk 0-2, 0, 0, 0 bir anda 1'lere 2'lere çıkıyor. Evet. Ama oradaki mevcut kentsel donatılar, düzenleme ortaklık payı ile olması zorunlu olan parklar, yollar, işte diğer bütün yapılar bu yoğunluk artışına uygun şekilde arttırılmıyor. Aynı şekilde kalıyor fakat yapı yoğunlukları hızlı bir şekilde artıyor. Hı hı. Tabii bunun nedeni olarak da ani ısınmalar. Ve geçirimsiz yüzeylerin az, azalması nedeni de suyun yüze akışa geçerek bu sellerin oluşmasına neden oluyor. Taşkınların olmasına neden oluyor. Evet hocam geçirimsiz yüzeyi biraz dinleyicilerimiz için açabilir misiniz? Ne anlama geliyor? Şimdi tabi toprak yağ, yağmuru belli bir kısmını hepsini olmasa belli, belli belli bir kısmını emerek bunu yüze akışa geçişini engelliyor. Tabii bunların hı hı. yüzeyine geçirimsiz tabakalarla örttüğümüzde yapılar, yollar ve buna benzer geçirimsiz yüzeylerle kapattığımızda su kesinlikle emin, e, eminime geçmeden direkt yüze akışa geçiyor e, ve bunlar da birikerek sonuçta işte taşkınlara neden oluyor. Özellikle dere yatakları içerisinde yapılmış yapıların bulunduğu yerlerde yollar ve yapılar e, bu tür taşkınlara neden oluyor. Mamak'ta bu e, taşkının olduğu cadde e, şu an bir sistem hı hı. aklımda değil ama Mesela orası eski bir dere yatağıdır. Evet, dere evet. yatakları bugün mamaktan aşağıya doğru inen ve hatip çayına karışacak olan bütün dere yataklarının bulunduğu yerler yollarla kapatılmış durumda. İnanılmaz. O nedenle de bunlar evet. emrine geçmediği için tamamen yüze yakışa geçerek bu taşkına neden oluyorlar. Evet bunu zaten hani ben öğrencilik zamanımda da hatırlıyorum sizler ve diğer hocalarım da her zaman söylerdiniz hani dere yatağına hiçbir şekilde yapılaşma olmaz diye. 10 yıllardır söylüyoruz ama maalesef yapılan şeyler yeni kentleşme çalışmalarında bile aynı hatalar devam ediyor. Gerçekten inanılmaz bir şey. Şimdi hocam bir de Ankara Belediyesi'ni de hatırlıyorum. Daha doğrusu Çankaya Belediyesi'nin bu yağmur hasadıyla ilgili bir takım çalışmaları oldu. Yağmur hasadı da önemli bir konu çünkü hani tertemiz su aslında hemen hemen hiç arıtmaya ihtiyaç duymayacak kadar temiz bir suyun kanalizasyona karışması söz konusu bizim geçirimsiz yüzeyler yüzünden böyle kentlerde yaşıyoruz. Şimdi bununla ilgili çalışmalarda yapılıyor benim bildiğim kadarıyla bununla ilgili ne diyebiliriz yani yağmur hasadı nasıl neler yapılıyor bu konuyla ilgili? Çok kısaca yağmur hasadı ile ilgili çevre eşleçilik Bakanlığı bir yönetmelik oluşturdu ve bundan sonra artık e, kentlerimizde yağmur hasadı bahçelerinin yapılması zorunlu haline getirilecek. Hı -hı. Yağmur hasadı şu e, yüze yakışa geçmeden e, özellikle toprak yüzeyine düşmüş olan suları bir şekilde toprak altına geçirileceği bahçeler yaratmak, geçirimi daha geçirimli yüzeyler oluşturularak Hı -hı. bunların taban suyuna karışacağı. ...vizeyler yaratmak, bunları toprak altına depolayarak yavaş yavaş sızmasını sağlayacak bir düzeni ortaya koymak. Hı -hı. Çankaya Belgesi bu tür çalışmalara başladı. Ama şimdi bütün kentlerimizde bu tür çalışmaların yapılacağı bir yönetmelik hazırlanıyor. Ve e, gerçekleşirse hiç olmazsa bu tür taşkınları daha fazla endirileceği bir ortam oluşturmuş olacaktır. Evet, e, bu çok güzel bir gelişme. Umarım sadece kağıt üzerinde kalmaz. E, çünkü... Dediğim gibi yani ben bir peyzaj mimarlığı lisansta ondan mezun oldum peyzaj mimarı olarak. Ee, senelerce bunu e, hani düşündüm niye yapılmıyor? Dünyanın pek çok yerinde artık yapılmaya başlandı. Umarım e, kağıt üzerinde kalmaz diyorum. Şimdi e, bir şarkıyla ara verelim. Ondan sonra ikinci bölümde Halim Perçinle konuşmaya devam edeceğiz konumuzu. Aslında konumuzun konumuzla çok doğrudan alakalı bir şarkı Chris Rea'dan dinleyeceğiz, The Road to evet. Hell. Evet, Sudan gelen de bugün çok önemli, çok kıymetli bir konum var. Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden e, hocam, Profesör Doktor Halim Perçin bizimle e, önemli bir konuyu konuşuyoruz. E, geçtiğimiz ayda pek çok yerde, ülkenin pek çok yerinde seller oldu. Bu sellerin sadece iklim değişikliğinin şiddetlenmesiyle ilgili değil, aynı zamanda e, kötü kentleşme uygulamalarıyla ilgili olduğunu konuştuk. Biraz Ankara'da. Mamak'ta kentsel dönüşümün yaşandığı veya hocamın deyimiyle kentsel bölüşümün yaşandığı Mamak semtinde ilçesinde neler yaşandığını anlattık. Genel olarak da konuştuk biraz yağmur hasadı çalışmaları başlayacak inşallah ülkemizde de sadece kağıtta kalmazsa. Şimdi hocam birazcık da İstanbul'dan bahsedelim. Ben size telefonda da söylemiştim konuştuğumuz zaman kurtuluşta oturuyorum İstanbul'un tarihi semtlerinden bir tanesi burası burada da yağmur suyu kanalı yapım çalışmaları başladı İSKİ bunu yapıyor biz de çok sevindik ah ne güzel nihayet o tertemiz sular ayrı değerlendirilecek diye. Ancak bu güzel gelişme olsa da bir yandan olumlu bir şeyler yapılırken maalesef diğer yandan da yapılan işlerin etkisini sıfırlayacak başka uygulamalar oluyor. Şimdi normalde bir ay öncesine kadar Kurtuluş semtinin sokaklarının çok önemli bir kısmı granit küp taşlarla kaplıydı. Yani taş sokaklarımız vardı. Eski yağmur toplama sisteminin altyapısını tamamladıktan sonra Şişli Belediyesi bu sefer fen işleri küp taşları tekrar yerleştirmek yerine sokaklara asfalt dökmeye başladı. Ve bu işlem maalesef semtin bütün sokaklarında gerçekleşecek. Hatta biz bir imza kampanyası başlatıp vatandaşlar olarak bize hiç sorulmadan evimizin önündeki taşı bile değiştiriyorsunuz, asfalt yapıyorsunuz diye bir e, imza kampanyası başlattık. Ama maalesef hiç bizi dinleyen yok. Neredeyse hiç park ve bahçenin olmadığı bu semtte toprağın her santimetre karesi ...tamamıyla su geçirmeyen yani geçirimsiz yüzeyle kaplanmış olacak. Bunun ne gibi sakıncaları olabilir? Bunlardan biraz bahsetmek güzel olur. E şimdi tabii daha önce o şey diyor, anamut kaldırımı şekli. Herhalde evet. taşlarla yapılmış. Granit taş e, hocam, Sokaklar varken bunu asfalta dönüştürme gibi bir e, çalışma yapılmış. Tabii asfalt yüzeyi pürüzsüz ve düzgün bir yüzey olduğu için su çok daha hızlı bir şekilde hareket ederek bu taşkınlara bir yerde neden olacak bir yapıya dönüşmüş oluyor. Tabii granitenin arasındaki boşluklardan suyun hiç olmazsa bir kısmını e, tabana iletmesinin imkanı bu da ortadan kalkmış oluyor. O, evet. Yani taşkına bir şekilde çağrı yapmak gibi bir şey yani <gülüyor> bir suyun daha hızlı bir şekilde geçeceği bir ortamı oluşturmuş oluyorlar. Tabii granit yüzeyler de yine suyu çok e, yoğun bir şekilde az katmanları taban iletecek bir yapı oluşturmuyor. Hı hı. Aslında bunun yapım çalışmaları sırasında bu tür döşeme yani geçirimli döşeme yüzeylerinin altındaki yüzeyin de daha hı. geçirimli ve su toplayacak ile oluşturulmasında yarar var. Yani çakıl ve böyle mıcırla oluşturulmuş bir hı hı. döşeme tabakasının üzerine bunlar yerleştirilirse aralardan sızan sular evet. burada birikerek yavaş yavaş taban suyuna karışmaları ...bir şekilde mümkün olabiliyor. Fakat bizde bu tür granit döşemeler yapılırken... ...kimi zaman altına beton dökülerek üzerine... Evet hocam aynan öyleymiş. Yapılıyor. Kimi zaman... ...stabilize yapılıp çok sertleştiriliyor... ...bunlar üzerinden araçlar geçtiği için... ...oturmaları olmasın diye... ...bunun Hı -hı. üzerine granit döşeniyor. Yani bu tür Arnavut kaldırımları yapılıyor. Bunların da aslında taban suyun besleyebilmeleri... ...mümkün değil. Hı -hı. Bunların tabanında suyu toplayacak ve geçirecek bir... ...yapının oluşturulması... ...gerekiyor ki burada... Sızan sular hızlı bir şekilde toplansın ve yavaş yavaş süzülerek kapansiyonuna karışsın. Bu tür çalışmalar yap, yapılmıyor. Tabi temel nedeni ne bunun? Bu işi hızlı bitirmek, daha düşük maliyetle yapmak ama ileride gelecek çok daha yüksek maliyetlerdeki onarımlardan kaçınacak bir çalışma yapılmış oluyor. Evet hocam şimdi tabi belediyeler birazcık da şu kafayla yaklaşıyorlar. Beş senede bir seçiliyorlar. Beş senelik zaman dilimleri içerisinde düşünüyorlar. Dolayısıyla beş sene sonra ne olur bunlar hani benden sonrası tufan şeklinde bir zihniyet var maalesef. Şimdi biz de zaten gittik Fenişleri müdürüyle Osman Bey ile görüştük. O da aynen sizin dediğiniz gibi asfaltın daha ucuz olduğunu söyledi. Ancak biz tabi itiraz ettik. Kısa vadede ucuz bir çözüm olabilir hatta çözüm bile değil de zaten sizin de dediğiniz gibi hani daha fazla e, selin şiddetlenmesine neden oluyor. E, şeyi söyledik hani sonuçta bu küp taşlar bir çalışma yapıldıktan sonra aynı küp taşları koyuyorsunuz ama bu sefer de şey dedi kendisi ya dedi bunun işçiliğini düzgün yapacak insan yok galiba bir de taşeronlaşma da büyük bir sorun bu belediyelerde. Tabii haklısız. Yani kaliteli bir e, üretim, yani işçilik uygulanmıyor. E, yani sıradan kişilere bunlar yaptırıldığı için, daha ucuza mal etmek için, hı hı. sıradan kişiler bunları yaptığı için düzgün bir döşeme olmuyor. Şimdi dünyada bu tür geçirici yüzeylerin zorunlu olarak e, kullanıldığı yerleşim alanlarında, diye alışveriş noktaları, kent merkezleri, tabii yeşil hı hı. mümkün olduğu kadar buralarda az oluyor. Yani bunu yaratmak mümkün değil aslında bu tür yerlerde. Mesela bunların dünyada örnekleri var. Yer altında bir konteyner türü depolar oluşturuluyor. Hı hı. Yüzeyden akan suyun bir kısmı buralarda depolanıyor ve bu depolanan sular yavaş yavaş topraksızdırılacak yapı içerisinde oluşturuldukları için de bu tür taşkınları önlemeye çalışıyorlar. Hem de bu sular, oradaki e, biriken sular, çevredeki yeşilin sulanmasında da yararlı hı olarak hı. kullanılabiliyor. Ama bu tür uygulamalar tabii bizde hiçbir şekilde yapılmıyor. Yani yer altında bu tür e, Yağmur hasadı dediğimiz işte bu bahçelerin oluşturulması, yağmur hasadı depolarını oluşturularak suyun yavaş yavaş sızdırılacağı yapıların oluşturulduğu bir e, anlayış kesinlikle yok. O nedenle de evet, bütün e, yağan yağmurlar e, yüze yakışa geçerek bu tür taşkınlara neden oluyor. Evet. Şimdi hem ucuz değil hem sağlığa yararlı değil hem ekosistem için iyi değil hem de iklim değişikliğinden bu kadar şiddetli bir şekilde etkilenen bir şehir için Bütün büyük şehirlerimiz için yani sadece İstanbul değil Ankara, Bursa, İzmir hepsi için son derece şey sakıncalı bir şey Bir de zaten asfalt dökmezlerse de hocam beton yapıyorlar bir de o var yani betona evet. bir şekil veriyorlar onunla ilgili ne diyeceksiniz? Şimdi tabii geçirimde bazı şeyler var, şu anda malzemeler var. işte geçirimde beton deniyor ama fakat ne kadar denendi, ne kadar geçiriyor konuda tam bilgim yok. Ama bu tür malzemeler artık e, kentlerimizde yavaş yavaş e, kullanılmaya başlandı. Yani bizim kentlerimizde olmasa bile dünyada pek çok yerde kullanılmaya başlandı. Evet. E, bunların tabii geçirim yüzdeleri ne kadardır, suyun ne kadarını geçiriyor konuda tam bilgim yok ama e, mutlaka bunların bir e, bir miktarını tabana geçirdiklerini biliyoruz. Ama bu kadar şiddetli yağışlarda bunlar e, ne kadar yararlı olabilir o konuda tam net bir şey söyleyemiyorum. Hı hı. Evet bir de e, hocam yani şimdi ben size şeyi de sormak istiyorum. Hani daha iklim dostu ve ekolojik malzemeler olarak çünkü şimdi bu parke taşları veya işte küp taş ya da Arnavut kaldırımı dediğimiz taşlarda da sorunlar var. Daha çok işçiliği ile ilgili. Ve sizin de dediğiniz gibi toprakla bu taş arasına aslında bir geçirimli bir malzeme koymak lazım. İşte çakıl taşı olabilir, kum olabilir. Biz bunu yapmıyoruz. Evet. Ee, ama işte yapılması gereken bu. Sizin öneriniz ne olabilir? Yani mesela İstanbul'da veya işte Ankara gibi kentlerde trafiğin çok yoğun olmadığı yerlerde, sokak dediğimiz yani cadde olmayan yerlerde. Evet. Hangi malzemeleri ve yöntemleri siz önerirsiniz uzman olarak? Şimdi tabii e, yüzey akışı daha yavaşlatan, suyu sektirerek akıtan bu tür kaldırım taşı, anut kaldırımı tarzında işte, parkelerle yolları yapmak bir şekilde yani yüzeyden akan suyun hızını yavaşlatmak hem de kısmının emniyet açısından daha uygun olabiliyor. Ama tabii bu, bu tür aşırı yağışlarda buna engel olabilir mi? Hayır olamaz. O zaman işte bu tür yerlerde e, yüzey akan suyun Tabana aktarılabileceği büyük konteyner tarzı yeraltı depoları yaparak buralarda suyu biriktirmek ve yavaş yavaş suyun taban Hı -hı. suyuna sızmasını sağlayacak ortamlar yaratılması gerekiyor. Yani benim e, düşüncem o e, yollarda bırakılmış refüjlerin altlarında e, Hı -hı. daha geçirgen tabakalar oluşturarak suyun buralardan yeraltı suyuna e, ırma yer altına sağlanması mümkün olabilir. Bu tür önlemlerle taşkınlar bir dereceye kadar engellenebilir. Ee, yani benim önerileceğim malzeme olarak bu daha geçirimli malzemeler Hı -hı. kullanılabilir. Yeşilin evet. arttırılması, yeşil alanların arttırılması e, mutlaka Hı -hı. sağlanmalı. Ee, dere yatakları üzerinde suyun akışa geçtiği yerlerde yapılaşmanın ve yolların olmaması buraları yeşil alan olarak ayrılması Hı -hı. E, gerekir. Mutlaka bunların yapılması gerekir. Bu tür e, dere yatakları üzerinde bulunan yerlerde geçirimi tabakalar oluşturularak suyun hı hı. tabana sızmasının sağlanacağı ortamların oluşturulması gerekiyor. Evet. Mesela başka türlü bunun önüne geçmek mümkün değil. Aynen hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu çok derin bir konu ee, ve hani... İklim değişikliğinden, sellerden bahsederken sadece yollardan bahsetmek yetersiz kalıyor programın da başında dediğimiz gibi ama e, hükümetin her zaman söylediği bir söylem var biz yol yaptık. Madem öyle biz de yolu nasıl yaptınız diye bir bakalım dedik hocamla bugün. E, Profesör Doktor Halim Perçin konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, Ankara olun, Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden. E, şimdi e, programımızın sonuna geldik. Bu haftalık bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler hocam. Sudan Gelen Suya Doğanın, Bilimin, Sanatın, Edebiyatın içinden bakmak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan